Merhabalar, 94.9 Açık Radyo dinleyicileri. Yeni bir Yeşilçam Arkeolojisi programında sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Utkuluğer. Bugün uzun zamandan beri girmek istediğim bir konuya en sonunda e, gireceğim. Konumuzun başlığı ise Killing filmleri. E, 1967 yılında gerçekten büyük bir furya dönüşen ve 1967 yılında oldukça fazla çekilen Killing filmlerin e, değişik yönetmenler e, çekmişti. Onun dışında da e, Killing rolünde de farklı oyuncular oynamıştı. Ancak e, günümüzde Yılmaz Atadeniz'in çektiği Killing İstanbul'da Killing Uçan Adama Karşı Killing Soy ve Öldür e, filmleri e, günümüze geldiği için e, o filmler literatürün içinde yer alıyor. E, onun dışında kalan diğer filmler ise çoğunlukla günümüzde kayıp film olarak e, el alınıyorlar. Çünkü e, filmlerin çoğunun bugüne kadar e, bir kaydına ulaşabilmiş değiliz. Ee, ben bir hatırlatmak üzerine filmleri size şöyle sayayım. Ee, demin de saydığım gibi Killing İstanbul'da 1967 yılında, Killing Uçam Adam'a Karşı 1967 yılında, Killing Soy ve Öldürür 1967 yılında ki bunlar Yılmaz Atadeniz'in çektiği filmler, ee, 1967 yılında Çetin İnanc'ın çektiği ki o dönem e, Yılmaz Atadeniz'in, Asistanlığını yapıyor. Caniler Kralı Killing var. Ve daha sonra Yavuz Figenli'nin yine 1967 yılında çektiği Killing, e, Ölüler Konuşmaz ya da diğer adıyla Killing, Sarışın Tehlike filmi var. Yine 1967'de Oktay Pekmezoğlu'nun Sirbazar Kralı Mandrake Killing peşinde filmi var. E, 1967 yılında çekilen Nuri Akıncı'nın Killing, Frankenstein ve Doktor No'ya karşı filmi var. 2 1968 yılında vizyona giriyor bu film. E, Aram Gül Dişi Killing filmi var. E, Sadri Alış'ın başrolde oynadığı Şaşkın Hafiye Killing'e karşı ki bunu Natuk Baydan çekmiş. E, gördüğünüz gibi epey çok Killing filmi çekilmiş. E, ancak bu filmden, bu filmlerden günümüze çok azı kalmış. Son dönemde e, Sihirbazlığa Kralı Mandrake Killing peşinde filmi de bulunduğu için elimizde 4 tane e, Killing var. Ancak diğer filmlerimiz e, kayıp. Ve e, onlar hakkında da çok fazla bilgi elimizde maalesef yok. Peki e, bu konu üzerine neler yazılmış? Yazılmış her şey e, neredeyse Yılmaz Deniz'in çektiği 3 e, tane killing filmi çevresinde şekillenmiş. Ve e, Fantastik Türk Sineması kitabında dahi e, diğer killing filmleri adına e, lobiler dışında ve bazı künye bilgileri dışında fazla bilgi kalmamış. Peki bu Killing dosyasını açtığımız zaman bugünkü Killing dosyasının içindeki önemli e, noktamız ne olacak? Killing Sarışın Tehlike, Yavuz Figen'in çektiği ve e, Nur Akıncı'nın çektiği Killing, Frankenstein ve Doktor Noya karşı filmlerinin e, başrol oyuncusu ve Killing'i e, Oktay Gürsel bugün stüdyoda konuğumuz. Kendisi daha önce bir program yapmıştık. Daha da stüdyoda şu, şöyle konuğumuz, e, telefon bağlantısıyla kendisine ulaşıyoruz. Kayıp filmleri üzerine e, sohbet etmek istiyoruz. Bu perde arkası hikayelerini Oktay Gürsel ile birlikte konuşacağız bugünkü programda. M Merhabalar Oktay Bey, hoş geldiniz yeniden Yeşilçam Arkeolojisi programına. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, e, bahsettiğim gibi e, Yavuz Figenler'in e, ve Nuri Akıncı'nın 1967 yılında çektiği Killing Sarışın Tehlike ve Killing Frankenstein ve Doktor No'ya karşı filmlerinin e, başrol oyuncusu sizsiniz. Ancak maalesef e, bugün bu filmlere ulaşmamız mümkün değil. Hemen hemen diğer işte Natuk Baytan'ın, e, Aram Gül Yüz'ün ve de e, Oktay Pekmezoğlu'nun çektiği killing filmleri gibi e, ulaşmamız oldukça zor oldu filmlere. Fakat e, literatüre baktığımız zaman, e, dergilere baktığımız zaman, e, kitaplara baktığımız zaman sizin başrolde oynadığınız filmler hakkında e, çok az bilgiye sahibiz. Sadece künye bilgilerine sahibiz. Onun için ben sizinle e, oynadığınız killing filmleri üzerine... Sohbet etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, maalesef bu konuya değindiğin için teşekkür ederim öncelikle sana. Şöyle bir durum var, biliyorsun Türk sinemasının tarihleri günü gününe yazılmamış, yani rastgele işlenmiş, karma karışık bir ortam. Bir de şöyle bir durum var, herhalde bilerek mi yapılmış yoksa bilmeyerek mi bilmiyorum, Es geçilmiş bazı yerlerde. Şöyle ki 1967'nin e, bahar aylarına doğruydu. E, ben ilk e, teklifi aldım. Bir de şunu daha önce antiparantez söylemekte fayda buluyor. Ben e, e, bazı isimleri geçmeyeceğim, isim vermeyeceğim. Çünkü e, bazı kişiler hayatta değil. Onun için e, bana ters düşer, rencidi etmek gibi bir niyetim yok. Yalnız e, bahsetmeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım olayları. Tamamdır. 1967 yılında ben e, kilinci canlandırma teklifini aldığımda Değerli bir yönetmen tarafından eve geliysem böyle ayaklarım havada uçuyordur. Çünkü ben yıllar boyu kendimi sinemada atraksiyonlu böyle roller için hazırlamıştım. Okul yıllarında tiyatro yaparak, uzun yıllar spor yaparak. Yani uzun sözün kısası başrol olarak canlandıracağım bu killing için kendimi iyi bir hazırlığı devresine soktum. Öyle ki e, ilkbahar aylarının e, tahmin ederim Nisan'ın veya Mayıs'ın başlarında olabilir. Hem o aylar Nisan'dan itibaren benim çok yoğun spor antrenmanı yapma icap eden yıllardı, günlerdi. Çünkü devamlı bölge şampiyonları var. E, ben 1961'de, 1961'de Türkiye şampiyonu da Galatasaray'a transfer olmuştum. Devamlı idmanlara gidip geliyordum yani falan. Çünkü devamlı bölge birinciliği yapılıyor, temsili musallakalar yapılıyor. E, uzun sözün kısası, e, e, bismillah dedi, filme başladık ama hazırlık devresi vardı tabii her şeyden önce. E, şunu e, antifarantez söylemekte fayda var. Ben e, Killing Frankenstein ve Doktor N'ya karşı filminde filmin ana direkt karakterini canlandırdım. Yani filmin e, kahramanı bir yerde şöyle, aynı nasıl Superman, Batman, e, e, Örümcek Adam gibi film kahramanı varsa, bu da fotoğramanın anılmasına rağmen. E, halkın sevebileceği bir şekilde işlenmesi e, şeklinde e, yapıldı. Atraksiyona bol atraksiyona yer verildi. Hikaye de çok güzeldi. Yani Killing benim oynadığım filmlerde kanun kaçağı olmasına rağmen yine e, şeylere e, suçsuz insanlara dokanmıyor. Emniyet güçlerine zarar vermiyor. Çarpışmaya girmiyor silahlı. Bir şekilde onların elinden kurtuluyor. Ama neticede tabii Killing aranan bir kişi. E, yakayı ele veriyor haliyle. Demek istediğim şu Yani filmin güzel olabilmesi için Killingi sevdirebilmesi için Bazı şeylerin değişikliklerinin yapması icap ediyordu Onu da yaptık tahmin ederim hı hı. İkinci filme başladıktan sonra ancak duydum ben Killing filmlerinin çekildiğini Yani çekilmeye başlayacağını veya Çünkü benim piyasayla pek alakam yoktu Spordan eve, antrenmanlar eve, evden Öyle metik de Öyle mefikte okuyordum öyle fazla sağa takılacak vaktim yoktu o zamanlar. O zaman ilk e, oynadığınız daha doğrusu ilk çektiğiniz film e, Frankenstein Doktor Noy'a Karşı Killing değil mi? İlk film o. Frankenstein ve Doktor Noy'a Karşı Killing e, şey, dünyayı yok etmek isteyen bir şey doktor bir var yaratıyor e, o ona karşı koyuyor Killing aynı zamanda bunun yanı sıra e, maç ile uğraşıyor. Aslında Killing bir cani yani işkence yapan bir kişi. Fakat bu filmde işkenceyi sırf Çetin mensuplarına yapıyor. Yani biraz da bayanlara yapıyor. Mesela bazı sanatçı bayan arkadaşlarından evet. öyle sahnelerimiz var. Mesela zaten yani e, Killing'in İtalyan e, versiyonu aslında sadistik denen, yani birazcık daha sadist bir tabii, tabii, e, ee, kişilik olan bir kahramana tabii karşı. Işte bizde, o, o yıllarda film yapılacağı için Killing'in bir yerde fiilcinin e, hoşlanması lazım Killing'in. Evet. Yani nasıl ki şeydeki bir Batman'deki bir polis arıyor Polisler arkasında devamlı bir detektif dolaşıyor. Süpermen'in veya şeyim, örümcek adamın devamlı yardım ediyor. Yani mecbur oluyor bir yerde şey yapmaya. Öyle değilse bile ona yakın bir şekilde çekildi. Evet. Yani o yıllarda öyle olması icap ediyordu. Sonra aradan e, uzun bir zaman geçti. Yani 67 yılı gitti. 67'nin yalnız e, şeyinde e, Eylül ayının başlarıydı. Yani sonbaharın aylarında. E, i̇kinci çekmiş olduğum film önce oynadı. Onun çok büyük galası yapıldı. Killing Sarışın Tehlike'nin Taksim Sineması'nda. Bir evet, kervan filmin projeksiyonu yok. Çünkü bilgi çok olarak da öyle geçiyor. 68, İktro 68. sanatçıların iştirakıyla yönetmenin, projeksiyonun çok güzel bir galası yapıldı. Taksim Sineması en ses getiren sinemalardan biriydi o yıllarda. bozulmadan önce biliyorsunuz. Sonra aradan uzun yıllar geçti. İnanın bana ben Killing'i unuttum. 1970'de e, piyasanın bozukluğundan biraz da benim moralim bozukluğundan e, evlendikten sonra Türkiye'yi terk ettim. Tam 45 sene gittim Almanya'da. 40 yıl kaldım dönemedim. 40 yıl kaldıktan sonra temelli dönüş yaptım 1900 2010 yılında. Ne var ki gazeteci arkadaşlar sağ olsunlar, röportaj yaptılar benimle, klinikle ilgili. İşte ne olduysa ondan sonra oldu tantanalar. Acaba kaçıncı film, film çekmiş mi? Kocaman afişleri var. Film yok ortalarda. Film bazı sebeplerden dolayı yakılmış veya yok edilmiş veya kasli bir durumlar olmuş. İnternetten araştırma yaptım bu olayların karşısında. Yani yapılan şeylerin, tantanaların. Kilinkle ilgili benimle ilgili fazla bir şey yok. Bilgi yok gerçekten de. Ama nasıl yok? Niye yok? Afisler meydanda, fakat film yok. Film olmadığı için bir yorum da yapılamıyor. Yalnız ne var ki, e, tahmin ediyorum bu yorum yapanlar, film aktım, okudum ben internetten çoğunu, e, tek taraflı yapmışlar yorumu. Yani yorumu e, kimden al alacak e, yorum yapacak olanlar, o piyasada olan kişilerden. Yani isim vermeyeyim, onlar da herhalde büyük bir ihtimalle eş geçmişler. yine evet. de şunu, şunu anlatmakta fayda var. Yani film benim ilk başrolümde, seve seve kabul ettim, oynadım. Fakat e, kiling e, rol oynamam benim önümü kesti. Şöyle ki e, kara liste gibi bir liste yapmışlar. E, bir de film biliyorsunuz e, yani bahsetmişlerdir. E, çok iş yapan bir filmde Arka arkaya etmiş olduğun filmler. Onun için o firmanın şeyleri, e, yöneticileri beni hiç çağırmadılar. Yani oynatmadılar. Neyse uzun sözün kısası benim araştırmalarına göre durum şöyle bir durum var. Yani e, yedi öldür hakkını da e, ver diye bir laf var. Ben o bakımdan kimseyi rencide etmemek üzere e, yorumu kısaca yapmak istiyorum. Mart ayının baş, e, başlarında ilk haftalarında e, bir veya bir iki kişi tarafından düşünülmüş Killing'in e, sinemaya aktarılması. Fakat Killing'i filmin ikinci ana karakteri olarak düşünülmüş. Yani filmin kötü adamı olarak düşünülmüş. Onun için de bir hazırlık yapılmış. Ve Mart ayının ilk aylarında ben gördüm resimleri de var, ses mecmasında yapılmış. E, yollarda yürütülmüş film Bu yollarda yürütülmüş e, tabii e, reklamı yapılınca e, birçok firmada kolları sıvamış. Ben bilmiyorum yani ben bu yıllar sonra farkındayım olayların. Hı hı. E, bir, bir firma da değil yani birçok firmalar film yapmak için çaba etmişler Bu bir gerçek herhalde sen de araştırdığına göre böyle olduğunu göreceksin zaten. Bu 6 alt, tane zaten farklı firma ismi saydım e, programın başında. <gülüyor> Tabii. Bir de şöyle bir şey var. O film kötü ikinci karakteri oynayan çok değerli. Allah bunun içinde yatsasın. Rahmetli bir arkadaşımız. O o sıraları zaten o isim yapmış bir aktör. Kendini kabul ettim. Kabullendirmiş. Çok iyi karakter oyuncusu aynı zamanda. E ben daha yeniyim. Onun için e, kendisi e, rahmetli oynamak istememiş. Çünkü ben en iyi yerlerden duymuştum. E, sonra ikinci filme başladığımda prodüksiyonda çalışan çocuk söylemişti onların prodüksiyonunda. da. Yani maskeli olarak e, pek çekimsel olmuş, oynamak istememiş. Prodektörün yapımcının ısrarıyla kırmamış, onları oynamış. Fakat oynarken anlaşma yapmış demiş, at işte benim ismim yazılmasın, sadece kim yazılsın, geçilsin. Hı -hı. Çünkü iki dilim çekeceklermiş, öyle anlaşma yapmış. İşte bu sıralarda arada ya bir hafta var, ya on gün var veya birkaç gün var, bilemiyorum. İşte benim arka arkaya yaptığım iki başrol olayları değiştirmiş bir tarafta başlamış e, silingi e, ana karakter olarak işlemeye. O sonradan çekilen ana karakter filmi ilk çekilenlerden önce oynamış. Yani bu şeylerden de sabit okuduğum yerlerden e, öyle bir durum var. Kendileri de söylemişler bunu. Öyle karışık bir durum aslında. E, ben oynamışım veya başka birisi oynamış. Büyük bir şey değişmez. Yani filmi canlandırmışız. Herkesin yaptığı film şeyli, mücadeleli bir iş bu iş kolay değil. Ben hiç dublör kullanmadım. Yani hep kendim oynadım. Çok tehlikeli sahneler. Hatta birkaç defa düştüm topuğumu ezdim. Birçok oraylar yaşadım. Yani göze aldım bazı sahnelerde kendim, kendimi de yetiştirdim. Ne var ki işte kilingin kıyafeti eldiven olduğu için birkaç yerde kaydı ayak, ağaçlardan atlarken. Onun sıkıntısını yaşadım. Yani hiç bir kullanmadım. 90'lı yıllarda ben Almanya'daydım. 70'te bıraktım bazı sebeplerden dolayı Türkiye'de Almanya'ya gittim. 90'lı yıllarda kocaman kiling... Fantastik filmlerle ilgili röportaj yayınlanmıştı Sabah Mecbas gazetesinde. Değerli bir yazar derlemiş onu. Fakat ne benim ismim var ne benim oynadığım kilitlerin ismi var. Ben şaşırmıştım. Kendisine çok kısa yazmıştım o zaman. Çok üzülmüştüm yani bu olaya. Yani insan beni yazmasa bile filmlerin ismini yazar öyle bir yerde. Sonra düşündüm taşındım dedim bunu herhalde eksik bilgi verilmiş. Hatayı bu değerli yönelik şey yapmaz yorumcu arkadaş. Öyle öyle bir üzüntü oldu. Ondan unutmuştum yıllar boyun. Ne var ki şimdi gene gündeme çıktı. O konuları daha sonra el alıp değerleyenlerden bir tanesi de bendim sanırım. Ee, özellikle e, Metin Demiran'ın ve e, Kara, e, Kaya Özkaracalar'ın yaptığı bazı e, ön araştırmalar var. E, Metin Demiran daha sonra e, Fantastik Türk Sineması kitabında e, filmlere Yer vermeye çalışıyor ve bunları indeksliyor. O dönemde yazdığı uzunca bazı yazılar var. Bunun evet. dışında bir de Kaya Özkarıcılar'ın yabancı Video Watchdog isimli bir dergi içinde yaptığı Killing filmleriyle ilgili bir derleme var yine. Tabi bu yazılar ve o dönemde fanatik filmden çıkan VSD'lerden dolayı filmler bir anda tekrar ilgi oda aldılar. Ancak tabi orada önemli olan şey elde olan filmlerdi. Yani çünkü çünkü o, o dönemde kimse bunları görmediği için e, kayıp olmayan filmler e, bir anda ortaya çıktığı için e, bir anda e, öne çıktılar aslında filmler. Ve ilk öne evet, çıkan filmde... Yani. Hiç benim kıt sene için aklıma gelmezdi. Kling... Unutmuştum çünkü ben. Killing İstanbul'da, e, İstanbul'da filmidir ilk. Filmi. Doğru söylüyorsunuz. Evet Doğrudur. ilk film. E, tabii e, kimse izlemediği filmi açıkça söylemek gerekirse üzerine yazı yazmıyor. Zaten yazı yazmasına imkan yok ama... Benim ilgimi çeken sadece yazı yazılması ya da yazılmaması değil e, elimizde e, basından e, materyallerin çok az olması e, dediğiniz gibi mesela Sarışın Teleki ile ilgili ben de başka e, kişilerden duydum oldukça ilgi şey yapmış bir film üzerine hiç konuşmamış. İnan bana inan bana çok şeyde yani haftalarca oynadı birkaç hafta oynadı falan hatırlamıyorum düşünebiliyor musun? O zamanlar işte kervan Filmi'nin yönetimi altındaydı şey. Ya firma da e, büyük bir firma. Arasındaydı. Taksim Sineması. Şişli'deki sinemalar. İstanbul civarında. E, Taksim Sineması'na tam kadro e, işte galasını yaptık. Fakat Taksim e, İstanbul civarına ben gittim sırf. Bir de bir iki tıkaraya yanıp bayan arkadaş geldi. Oya Peri. Öncelerine yani o şekilde oldu. Şöyle bir inceleme yaptığım zaman şöyle bir detay yalnız gözüme çarptı benim filmler üzerinde. Yavuz Figenli'nin afişinde e, Killing e, k i l I n g olarak yazılmış. Tabii, ve tabii. No Normalde tabii, iki normal. tane L olması gerekiyor Killing'de. Bir tane L kullanılmış yani o telif hakkından öyle. E, tabii telif hakkıyla ilgili. A ayrıca doğru. Oktay Pekmezoğlu'nun e, Sihirbazlar Kralı Mandrake'de de yine e, Killing diye geçiyor ve G ile yani K ile bitmiyor. Yine evet. tekle kullanılmış. O bilgiler var mı Utku Can Ben internette göremedim. Silvazar Kralı Mandrake bulundu. O 55 dakika kadar bir uzunluğu var. Ama onun dışında yine G ile yazılmış diğer killingler var. Evet. Onların evet. hiçbirisi yok. Killing Frankenstein ve Doktor Noya karşıladı yine. Orada da G ile yazılıyor killing. Yok. Doktor Noya karşıda K. Şey. Yok yok. Daha sonraki daha sonraki yapılan afiş şeylerinde ise K ile yazılıyor. Yani bu, bu açıdan ha. baktığımız ha. zaman. K ile yazılmış hani bizim isim hakkını o şekilde hani K ile halledilmiş tabii olması. Tabii o telifle ilgili olsa gerek. Çünkü o konulara biz girmiyoruz. Buradakiler kendisi ayarlıyor yönetmen. Ben afiş inan bana yani afiş basıldıktan sonra görüyorum ben. Evet, İsmim oraya yazılacak. Bu yazılır. Hiçbir konuşmadım da hiçbirisiyle. Onun zaten acısını çektim yıllar sonra. Doğrudur. Y yine Yıldırım Gencer'in e, rol aldığı e, işte filmlerin ses dergisindeki Yıldırım Gencer'le olan yine fotoğraflarında da yine G var. Ve bu sefer iki tane L var. Yani e, direkt fotoroman oradan e, filmi çekiliyor gibisinden bir e, algı yaratılmış. Yani Vallahi konu konu çok ilginç. Yok, mu, yok yok. yok, yok kesinlikle Yok hayır hayır alınmamış. Ha, alınmamış. Valla bilemiyorum. Evet o, o, o, o en azından o elimizdeki net bir oynamışlar şey diyeyim. Utkucuğum telif hakkı vermemek için evet. ama bir şey cesaretle yazmış olabilirler doğrudur. Sadece ses dergisindeki haberde öyle çıkmış ama daha sonra afişte e, k ile l n k olarak geçmiş. Çok ilginç bir konu çünkü e, gerçekten 67 yılında işte saydım 1-2-3-4-5-6-7-8 8 tane Killing filmi çekilmiş 67 yılında. Bak vallahi samimi olarak söylüyorum Hı. ben ondan sonra 67-68'den itibaren hiç ilgilenmedim Killing filmlerine inan bana 40 sene sonra Almanya'dan döndükten sonra bu internet olayına girdikten sonra bu kadar filmin çekildiğini öğrendim ve şok oldum. Yani evet. hayret ettim ben. İnan bana bilmiyordum ben de. Yani çok ciddi bir furya olmuş film. Ee, benim e, bilgim keşke şeyi e, bulabilsen. E, çenarcık'ta yaşıyormuş kendisi. E, Yavuz Figenli yönetmen. Yalnız kulaklarından sorun olduğu için pek duymuyormuş. E, o gerekli bilgiyi verir sana. O sarışın tehlike. Ee, aynı sene oynadı. Yani öbür filmlerden, bütün kirlik filmlerinden önce büyük kalası yapılarak oynadı. Çok ses getirdi. Taksim sinemasında iyi hatırlıyorum. 5-6 metrelik kocaman şey şeyin e, yağlı boya resmi vardı. Bütün Taksim biliyorsun en ses getiren yer. Evet. Bütün olaylar orada ceryan ediyor. O zamanlar hele bir kere. Ondan sonra hatta benim önceki oynadığım ilk e, kiling Frankenstein Doktor karşı ancak... 68'in aylarında gelebildi. O da herhalde 2. 3. ayımızdı, Mart mıydı? Belki de Nisan'da tam hatırlayamıyorum. Tam, tam tarihi var elimde onun. 3 Nisan'da gösterildi. Kana falan yapılmadı sadece. Tam 6 Mayıs 1968'de oynamış. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Bir, düşünebiliyor musun? Yani bu bazı şans eseri oluyor bazı şeyler o da. İşletmeleri de bağla her şey. Evet. Ee, yani o şekilde. Benim ilgimi şey yani çeken bana anlattığınız bu e, kostümü hazırlamanızın hikayesi çok ilginçti. Evet bak o kostüm, kostüm hazırlama konusu da çok önemli. E, i̇ki şartana yapıldı kostüm çünkü yedekli yırtılır falan diyerek. Şeyde e, iyi bir terzi bulduk Nisan taşında. Bu helanka diye bir kumaş var. O da birkaç cinç. En inceleri var bu inceleri kullanmış bir arkadaş da. E, gözlerini delmemiş, iyi görememiş. Onun için sorun yaşamış. Aslında orta boy esnek e, Helenka kumaş. Killingin kıyafeti tam üstüne göre çizilecek. Fosforlu boyayla boyanacak beyaz ki ışıkta vurunca çarpsın göze. Akşamları ışık vurunca iskelet yürüyor gibi oluyor. Peki, peki... Şimdi şu, şu anda bir, bir şey daha aklıma geldi. Hı hı. İnan yani şimdi geldi aklıma anlatıyorum. Ben 1968'e kadar 65'e kadar şey dedim Gaziantep lisesindeydim. Bizim hep Gaziantep lisesi olarak hem de e, Gaziantep halk evi olarak devamlı oyunlarımız vardı. Bir arkadaş futbolcu arkadaş ben düşünmedim o düşünmüş. Kimin e, diktirmişti kendisine... 62 yılıydı, 1962. Süslü resimlerde de saydı. Kim kıyafeti e, diktirmiş? Fosforlu iskelet sahneye çıkıyor. Şu karanlıkta, arkası karanlık. Projektör vurunca iskelet dans ediyor. Bu o arkadaşın fikriydi. Yani şimdi aklıma geldi ben anlatırken kıyafeti. Bazen böyle bazı şeyler ancak ipucu olmadan hatırlanıyor insan haliyle. Kilink, e, kilink şey işkele atıdan dans ediyor. Çok güzel Hı -hı. dans ediyor. Aslında kendi ayakkabı tamircisi bir arkadaştı. O düşünmüş. Düşünebiliyor musun? 1962 sene. Be peki Öyle bir şey anlatayım dedim aklıma gelmişken. E Şimdi kıyafetler şöyle. E, kıyafetleri diktirdik fakat boyaması sorun. Boyacı birkaç kere dolaştık. Boyayamıyorlar. Hatta ben iki sene önce burada Marmaris'te terziye diktirdim. Çok güzel dikti felanca kumaştan iki tane boyacı gezdik. Tutturamadılar boyayı, vazgeçtiler. Sonra bir tanesi boyadı. O da boyadı. İyi boyamadı. Tam e, direkt e, normal boya ipiyle şeyi kullanamamış. E, içindeki mankene yapıştı. Yani elbiseyi soyma sorunu var. Üzerinde sabit kaldı. O manken de zaten şimdi Adana Sinema Müzesi'nde oraya hediye ettim ben. Eee kimin kıyafeti dikildikten sonra hiç hiç de unutmam. Ee, i̇ki kıyafetimin de üzerindeki iskelet elbisesini fosfordan rahmetli Giray Alpan vardı, karakter aktörü. İnan bana o Giray Alpan'ın Türk sinemasında çok haklı yendi. O çok iyi bir karakter oyuncusu. Ee, 10 paramanında 20 marifet olan bir arkadaş. Birçok filmlerde oynadı ama harcadılar onu bozuk para gibi. O iki kilink, e, kıyafetimin de iskelet şeyini resmini e, rahmetli Giray Alpan çizmişti, hiç unutmam. Hatta gözleri şey yaparken çıkarttım elbiseyi tam e, isabet ettirdi. Gözleri kesilmesin, hiç şey olmasın diye sigarayı yakarak delerdik. Yereka kumaş biliyorsun sigarayla delinince yırtılmaz. Yani Makasla kesince yuvarlak o yine bir yerden yırtılabilir. Ağız ve burun kulak kısımlarına birer bir, delik veriyorum Daha rahat çalışabilmek için yani. Öyle bir şey anlatması var. Bir de işin enteresan tarafı Giray yapan iki filmde de oynadı benim. Bir de 1984 yılında Almanya'da film çekiyor rahmetli şey Yılmaz Gökçenler. Ben onları ziyaret ettim. Kamyonla gidiyordum Freiburg'a. Türkkan filmde film çalışmalarım vardı. Gira Yalpan'ı orada gördüm. Filmi bittikten sonra bizim Freiburg'a şeye aldım. Yılmaz Duru rahmetli yönetti filmi. Acı Ekmek. Orada Ali Uğur'un açık tanrını, Yılmaz şeyin ışık şepliğini yaptı. Hatta şeyde yenilik de yazıldı. Acı Ekmek, Gira Yapan. Böyle bir anım var onu da anlatayım dedim. Aklıma gelmişken. Şimdi e, aslında size soracağım birkaç tane daha önemli nokta var filmlerle ilgili ama bize e, ayrılan sürenin e, sonuna geldik. Bu birinci bölümde zaten... Valla sor ben hünkü merkezde kısa anlatmaya çalışırım. Tamamdır. Ben de biraz... Yok yok ondan dolayı değil. E, aynı e, zamanda oluyor. E, önümüzdeki hafta e, ya da ondan sonraki hafta yayınlayacağımız e, bölümde e, ikinin konusuna devam ederiz. Evet. E, o i̇şte, zaman... E, o Utkucuğum bu kimlik konusuna bir nokta koyalım da ben de bir rahat bir nefes alayım. Yani ben yani sonraki çalışmalarım benim sinemayı bırakmamın en büyük ana nedeni kara listeye alınmam. Karalist'e alındığım zaman bana iş vermediler. Neredeyse rahmetli Surtuk Ömer'in başına gelen benim başıma gel gelmek üzereydi. Geldi de bir kısmı. Fakat 1970'te evlenince düşündüm taşındım. Tam da başrola çıkmıştım. Fazla para alamıyordum ama başrol oynuyordum. Ama sıkıntılı bir başroller oynuyordum. Büyük firmalar oynatmıyordu. O beni şey yapan başka firmalar da var. Belki bir gün anlatırım istimal eden firmalar biraz şey oldu, sette biraz sorunlar yaşandı. Beni geçimsiz olarak ilan etmişler, karar isteği almışlar. Onlara sıkıntısını yaşadım ben yani. Yani uzun bir tek işsiz kaldım, kuru ekmekle dolaştım icabında. Onu anlatayım diye aklıma gelmişken söyledim. Yani şimdi baktığım zaman filmografinize o zaman Yavuz Figenli ile çektiğiniz Killing Sarışın Tehlike filmi sizin en son başrol oynadığınız film oluyor değil mi? Türkiye'de mi? Türk, yani ilk gittiğiniz dönemden bahsedersek. Yok, şey o değil. Şey kızlar tekli kızlar filmlerine uzunma yaptık. Onun ismi benden önce yazıyor ama Hı. ben baş tamam. Sivil polis Hilmozu canlandırdım New York'ta'nın prodüksiyonunda Mine tekli kızlar. Okay. Ondan sonra 70'te Zeyno'nu yaptım. Seino da biliyorsun Fatma diye bir kız kızcağız vardı. Evet. Ee, onun ismi küçük yazar işte, lobilerde benim ismin büyük yazar altta. Yani o şekilde yazmışlar. Ben inan bana ismi şurada yazılacak, burada yazılacak hiç hiç konuşmadım. Nasıl? E, onun onun da e, sorunlu yıllar önce e, sonunda yaşadım. Bazıları konuşmadan için isimli altta yazmışlar vesaire. Öyle bir durumlar da oldu. Yani en son 70'te yaptığım e, Zeyno filmiydi Fatma Karabili başlıyor. Orada aşık Karabili canlandım şunu. Evet, konuşacak çok konumuz var. Oktay Gürsel'le birlikte Killing filmleri oynadığı, başrolde oynadığı Killing filmler üzerine yaptığımız sohbete önümüzdeki hafta tekrar devam edeceğiz. Yeşilçam Arkeolojisinden hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta yine Salı günü 15.30'da Açık Radyo 94.9'da Yeşilçam Arkeolojisinde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Yeşilçam Arkeolojisi